Müjde olsun kimselere ki imanlarını yakına getirdiler, ihsana irdirdiler. Her ne kadar hakkı de hakkın kendini gördüğünü bildiler. Her da hakla beraber olduklarını anladılar, beydu güydular. Her işimizin hakkın vakıf olduğunu, her işimizin hakkın gördüğünü, her konuştuğumuzu Allah'ın işittiğini ve kalbimizden geçen efkarımızın dahi hâlikinin hak olduğunu bildiler. Bunlara ihsan sahip ederler, vera sahib ederler.